Sonuncu Radyo Şenliği devam ediyor. Gayet keyfimiz de yerinde. Telefonlar da belli bir ritmle çalmaya devam ediyor. Şimdi Kaan Sezcim'le beraberiz. Kendisini nasıl, hangi titre tayin, takdim edeceğimizi keşke isterdim ki İçişleri Bakanı. Yani Öyle. gönlümde yatan. Bir şey uzmanı diyelim ben çok onu seviyorum. İçişleri Bakanı iyi. Ya Peki, o, o hem bir bilgi sahibi olman gerekiyor. Hem hiçbir şeyi bilmemen gerekiyor. Hem çok rahat olman gerekiyor. İçteri uzmanı. Yok ben bakan olmak bakan. istiyorum. Yani <gülüyor> akıl adam da değil. Bu direkt bakan yani olmak doğrudan istiyorum. O yani çünkü yani yeterli şeye sahibim gibi geliyor böyle. Birikime. 2 mi? <gülüyor> Yani birikimsizliğe Bence de diyoruz. Bence kesinlikle sahipsin. Genel ne kültüre öyle? de sahibim İçişleri Bakanı olacak kadar. Yani en azından hani mesela bir şey sordukları zaman biber gazı natürel bir şeydir diyebiliyorum yani. Çünkü böyle yani zaten sonuçta adı kültür üstünde. Kültür Bakanlığı olmaz mı? Kültür Bakanlığı bana biraz uzak yani. Ben çok kendimi açıkçası kültür sahibi bir insan gibi görmüyorum. Ee, hani eski Kültür Bakanımız ODTÜ'de şey yapıyormuş neydi? Solcu öğrencileri dövüyormuş mesela. Öyle bir geçmişim yok mesela. O bakanlığa daha iyi bir insan. Hmm. Çünkü hani bakanlık yapmak için de belli bir birikiminiz olması lazım. Benim öyle bir öğrenci ya da insan dövme gibi bir birikimim yok. Kültür Bakanı tabii bu işleri hani eskisi. daha hmm. atletik olan. <gülüyor> atletik, olan <evet. gülüyor> atletik olan. değil mi? O yakışıklı. Evet. Ender yakışıklı bakanlarımızdan. <gülüyor> Kime göre? Neye göre? E, Titrimde açıkçası bilmiyorum işte. Şu arada hiçbir şey yapmıyorum. Bir penguende yazıyorum. Hı hmm. e, bir, büyük bir gazeteyle konuştum. Abi gel yaz dediler de iki aydır onlara da bir yazı yollamadım. Yollayacağım ama. Hı. Çünkü şey oldu böyle büyük gazetede yazmaya başladığınız zaman onların bir otosansür mekanizması var. Ve hani nasıl hem istediğim şeyleri yazayım hem de yazamayayım diye çok böyle sıkıldım açıkçası. Yani, üret, yani bir şey diyeceksiniz diyemiyorsunuz. Çünkü ya böyle başınıza bir iş geliyor ya hani birisi arıyor gazeteyi ya bunu yapmayın. Gençler içki içmesin diye işte festival arayanlar var biliyorsunuz Türkiye'de hani onun böyle basın tarafında da şey var. <gülüyor> yansımaları var. Mesela şey çok ilginçti Taakiyot Hürriyet Gazetesi'ne ilk yazmaya başladığında ben bir ilanı vardı. Ona çok şaşırmıştım. Taha Akyol'u Hürriyet Gazetesi ılımlı kalem olarak tanıtıyordum. Mesela ben de e, işte inşallah bir kalemimi de... kalem ılıtırım yani. <gülüyor> Sen de ılımlı bir kalem sayılabilirsin evet. yani. Bence senin kalemini ılımlı zaten. Ilımlı yani. mı? Tabii tabii. Tamam. Ben hiç soğuk ya da sıcak hatırlamıyorum. Alımlı kalem de olabilir. Güzel. Gayet ılımlı. Teşekkür ederim aynı zamanda e, radyocusun. Evet, editörün e... yanı sıra müzisyensin. Ya şöyle bir şeyimiz var. Bizimse zarifen bir niteliğin var yani. Ya esasında o da yani hani çok da büyük böyle şeylere sahip değilim. Sadece işe gitmek istemedim. Benim ana amacım oydun. Hani çünkü iş bana çok güzel gelmiyor yani. İşlerken. İşte <gülüyor> hani mantıklı baktığım zaman bir işe gitmek, hani her gün bir şey yapmak çok iyi gelmiyor. Çünkü bir, bir böyle sıkıcılığı var <gülüyor> Yok, doğal olarak. Öyle değil mesela biz açık radyoda her gün gelmiyoruz işe. Canım istediği zaman geliyorum ben artık bana bu hakkı tanıdı arkadaşlar. Açık gazeteyi öyle pazartesinden beş kayıt bırakıyor. Daha... Kayıt bırakıyorum yani. Biraz zorlanıyorum bir gün ama ondan sonraki dört gün. Anlıyorum yani, yani işte hı. ben de öyle bir bırakabileceğim bir iş arıyorum. Fakat işte olmadı. Radyo bizim de radyo programımızdan herhangi bir gelirimiz yok. işte yaklaşık 8 yıldır işte Sevginin Gücü diye bir program yapıyorduk. İşte önce Dinamo efendim sonra Standart efendi Bunların hepsi Mixcloud'a upload ediliyor. Eski programlarımız da orada var. Fakat işte geçenlerde bir Mixcloud kapatıldı Türkiye'de. Böyle bir şey oldu. Yani ne yapacağımı da bilmiyorum. Kapatıldı mı? Ya yani bir böyle aç kafa yaptılar. Hı. Yani şimdi hani... Bilemiyorum ki moda sahilde şu anda mesela tedbir önlemli olarak yaya trafiğine kapatıldı gibi bir şey yani. Çamur leş gibi böyle yeni yol yaptılar. inşaat arabalarıyla girip hepsini böyle kırdılar falan o da çok acayip. Çünkü moda burnunda oturuyorum ben. Hani çok garip bir artık yaşamak daha da garipleşiyor. Çok tatlı tatlı bir ortam yok yani. İşte bu kadar tatsızlık içinde de daha böyle keyifli bir şey nasıl yazarım diye düşünmek zaman alıyor tabii. Evet ama buraya geldin gayet tatlı bir ortamda buldun. Kendini. Evet yeni stüdyonuz çok güzel olmuş. Açık radyonun. Çok yani teşekkür yeni stüdyosu... ederiz. de. bal dök yala yani. <gülüyor> evet, aya... <gülüyor> ben Ben mutfaktan başlayacağım. Ayağını e, e, sürdün. <gülüyor> evet. e, şimdi destekçilerin de destekçilere ya... de bir yani, şey yapalım. Devam edelim. Gel. Yeni sloganımızı nasıl buldun bu seneki? <gülüyor> ...o elinde tuttuğun şeyde... ...elimde tuttuğum şeyde telefon numarasını yazmıştım... ...ters çeviriyorum, radyo neyle yaşar... ...herhalde odur, bağımsız evet. olduğunu düşünmüyorum... ...sloganınızın... <gülüyor> e, ...radyo neyle yaşar, iyi... ...cevabı yani... da var... ...dinleyicisiyle... ...evet, e, gayet de mantıklıymış... ...hani <gülüyor> doğru bir radyo kanalına gelmişim... Evet, doğru. ...şaşırmadın... E, <gülüyor> ...yani açık radyoyu ben işte sabahları dinliyorum... ...daha önce de hep konuşmuştuk... ...işim olmamasına rağmen erken kalkıp bir dinliyorum... ...işte sizi... Açık gazeteyi. Ben yokum bir süredir işte. Bir süredir de dinlemiyorum o kadar işsizliyim <gülüyor> Çok geç kalkmaya başladım. Ya bir şeyler dinliyorum sabahları. Anladım. O. Abi Sabah 8'de kalkıyorum, radyoyu açıyorum ve uyukluyorum. O sırada da sürekli kabus görüyorum böyle. Neden acaba? Bir <gülüyor> bar gazları uçuyor falan kabusunda. Dövülen insanlar, kadınlar falan böyle tecavüz ediyor. Hani öyle şeyler anlatıyorsunuz galiba. Bilinçaltımda öyle şeyler. Yok <gülüyor> Yo, hiç, hiç. Artık onları çoktan bıraktım. Ben bir süredir Türkiye'de yoktum. Sanırım Türkiye'de gayet güzel bir ülke olmuş. Evet. Ee, değişti. Çok çok güzel değişmişiz. İşte böyle algılarımız falan. Ömer Matra ödül alan Türk bilim adamlarının adı benim bildiğim kadarıyla programı son dönemler. <gülüyor> evet. evet. Şey de güzel bir uygulama. Bebeğin bebek doğduğu zaman din yazılması falan da çok iyi bir uygulama bence. Yani hani artık bu din sevgisini bir yani aşılamamız gerekiyor. Hani ne ne olduğunu bilelim. Sonuçta hani bu din sevgisiyle buraya geldik. Daha iyiye gitmek için daha çok hani bazı inançlarımızı daha da şey yapabiliriz. Nasıl diyeyim? Yani ne çalıyoruz şimdi? E, şimdi ne çalıyoruz? <gülüyor> e, öncelikle işte açık radyo böyle benim gibi insanları bile konuk edebiliyor. <gülüyor> Öyle bir yer. E, ya ben yıllardır hani böyle bir az çok müzik dinliyorsam hep söylüyorum işte açık radyonun sayesinde bir sürü birikim elde ettim. Bir müzik gruplarıyla tanıştım, tanımadığım garip şeyler dinledim ve çok sevdim hepsini. Sevmediklerimi bile sevdim çünkü çok güzel seçkiler vardı yani radyoculuğun da öyle iyi bir şey, keyifli bir şey olduğunu tarafını biliyorum çünkü radyo programı dinlemek bir albüm dinlemek gibi değil orada bilsin seçtiği bir şeyleri dinliyorsunuz hani o keyifli siz bunları daha çok dinlemek istiyorsanız 0212 343 41 41 arıyorsunuz ee, işte bize destek atıyorsunuz ee, at bir sakal dediğimiz bence açık <gülüyor> radyo'nun yeni sloganı at bir sakal olabilir hem şeyimizde de öyle yapın bence 11 <gülüyor> 11, <gülüyor> 11. <gülüyor> ak bir sakal da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> yani Doğru. daha şey, ılımlı. Şu anda hac mevsim de başladı. Yani şey geç seneye de bu zamanda denk gelirse... ...güzel olabilir. Benim sakalım ben beyaz çıkıyor zaten. Evet. <gülüyor> Söylemesi ayıp. Ee, şu anda da ben böyle DJ'lik... De yapıyorum. İşsiz olduğum için her şeyi yapıyorum. E, Ferya'ya da böyle çaldığım playlistlerden bir USB stick verdim. Oradan onun zevkine kalmış. Bir şey dinliyoruz. Ya ne dinleyeceğim? Büyükev Abluka'da din falan bile dinliyor olabiliriz. Yani bilmiyorum B ne olacak? Büyükev Abluka'da burada ayrıca güzel bir konser var. Canlı konser. Şimdi yeni stüdyolarımızda bu masa hop kalkabiliyor ve bu birdenbire bir müzik büyük ev abluka'ya dönüşüyor. Evet, büyük ev abluka'nın rahatlıkla çalabileceği bir ortama da dönüşüyor. Evet, orada şey özellikle arkadaşlardan biri aşırı kilolu. Ondan dolayı şey var. <gülüyor> Şişman diyorlar galiba kendisine. Şimdi e... Ne dinliyoruz? Bilmiyorum artık ben bilmem Feryar Hanım bilir Peki o zaman Benim kulaklığım yok da o yüzden yayına girmeyi tercih etmedim Ama Büyük Ev Ablukadan dinleyeceğiz Büyük Ev Ablukadan bir parçamız geliyor e, Açık Radyo Dinleyici Destek Şenliği Hayırlısıyla başlıyor Başlamıştı zaten aslında <gülüyor> çıldırmayacağım büyük eve ablokatadan dinledik. Evet mesajlı bir parça. <gülüyor> evet ama te telefon gelmiyor <gülüyor> Kan Bey. Evet telefon gelmiyor. O zaman e telefon numarasını ben hatırlatayım. Suçliyormuş gibi oldu. Evet biraz <gülüyor> öyle. O. Ama yani açıkçası çok da böyle tatlı bir sohbetle başlayamadım. E o benim de biraz şeyim. E ne denir? Sohbeti tat tat tatlandıralım tat tatlısınız. ve telefonları da canlandıralım. E size yani işte 10 kilo bal satıyoruz şu numaradan 0212 343 4141 balların Hani kaçlı kaça gidiyordu ballar küçük ne kadar yarım saat için 75 lira gidiyor yarım saatlik ballı 75 lira bir saat için iki katı iki katı desteklerinizi bekliyoruz açık radyoda 0212 343 4140 de bize destek olun ki güzel müzikler dinleyebilirim ya da güzel sohbetler ya da yani güzel olmayan sohbetleri de burada yapabiliyoruz artık bir tek öyle de bir sıkıntımız var yani aslında e, e, e, efsanevi di, diyeceğimiz bizim üstad olarak bellediğimiz üstade diyelim belki e, radyocu e, yayıncı gazeteci yazar Amy Goodman şey diyor yani şarttır bunun bir şölen sofrası olması aşağısı kurtarmaz diyor yani muhakkak surette şey yapmak gerekir diyor bütün fikirlerin tartışılabileceği ee, ve özgürce serbestçe tartışılabileceği bütün hoş sohbet olması da şart değil. Evet. Eğlence alanı da her zaman değil. Bayağı bir e, şölen olması yani lazım. Yani işte bir bakış açısı kazandırmak kötü bir şey değil. Hani bakış açısına sahip olmayı istemek de bence kötü bir şey değil. En azından hani neye nasıl baktığınızı bir daha böyle analiz etmiş Allah telefonla. İşte <gülüyor> bakış açısı falan deyince hemen insanlar arar. <gülüyor> evet. evet, bal deyince belki değerler. E, 0212-343-4141 e, Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi'ndesiniz. E, şimdi de e, Violent Fan'dan bir parçayla yolumuza devam ediyoruz. De, devam edelim. edelim ben hadi. de bir kere daha söyleyeyim. Violent Fan ne çalıyor? Blister in the Sun. Blister in the Sun. Güneşte Sıkıntı Var adlı parça. <gülüyor> evet. E, 0212-343-4141 Telefonlarınızın devamını bekliyoruz. ...beş boş hat olduğunu gösteriyorlar. Demek ki iki kişi... Hadi ya. ...ve şimdi de bir telefon... İnşallah bu da bir destekçi... ...inşallah yanlış numara değildir ya da su aramak... ...su istemek için bizi aramadınız. Hiç Biz açık radyoyuz, fikir dağıtıyoruz. <gülüyor> 0212 343 41 de. <gülüyor> Let me go on Like I blister in the sun Let me go on big hands I know you're the one Evet, Kaan Sezgin'le beraberiz. Ya da e, Sayan Sezgin. Ka evet, e Açık Radyo 10. Dinleyici Destek Şenliği konuklarından bazıları Ata Demirer, Serra Yılmaz, Buzuki Orhan Birsen Tezer, Laterna, Mehtap Maral Büyükevablı Kadar, Lonca Lüne, Levent Üzüncü Ceylan Ertem, Cenk Kardan Edis Hafızoğlu parantez içinde bile <gülüyor> Gayda İstanbul, Marsis Utkanlı Deniz, Cavit Murtazaoğlu Ferya Öney Kırıka e, Rasim Öztekin, Aralık Hareketi Kardeş Türkler, ma Mazlum ve Saki çimen, Melis Denişmen Raşit Altta bir de Ömer abi ayıp olmasın diye Kan diye el yazısıyla yazmışsın <gülüyor> benim adıma. Sağ ol, teşekkür ederim <gülüyor> E artık o ama bir revnak katmıyor mu Bekan diye yazınca o şey diye yapılır yani ya, böyle mektuplarda böyle Sayın diye başlar özel birine gidiyorsa orası boş bırakılır Elias ha. ile yazılır ha, orası <gülüyor> bu, bu sana özel el çok, çok çok bir teşekkür şey. ederim gerçekten çok duygulandım adımı bu listede görmek çok sevindim <gülüyor> <gülüyor> ee, işte ne yapıyorduk ne ediyorduk <gülüyor> şey oldu bu, bu yaz bir albüm kaydına girdik ben bir, bir parçada iki parça oradan getirdim. 3 e, hafta sonra çıkacak bir albümümüz var. E, evet. Ah bir telefonumuz daha var. Evet, mükemmel. E, Eksklüzif yani şey e, bayağı. Şu anda yani e, başka yerlerde pek çalınmayan bir müzik. Biraz yasa dışı bir şey bir yandan <gülüyor> da çıkmamış albüm. Hani imzası falan atıldı. E, ama yapacak bir şey yok yani e, ben bunu dinletmek istiyorum. E, umarız sizin müzik şirketi dinlemiyordur programı. İnşallah. ...dinliyorlarsa <gülüyor> da de destek olsun. İhtiyacımız var tabii, ki çalıyoruz. Tabii kadar. ya. Evet <gülüyor> ne var yani? 0212 343 41 41. Ama ee, ne çalıyoruz? Ee, şimdi, Hangi parçayı? Adını mı unuttun? E, yok grubu da söyleyeyim. İşte Cememeroğlu e, Kerem Tüzün. Cememeroğlu gitar ve vokal. Kerem Tüzün böyle... Ya bence ikisi de Türkiye'deki en acayip müzisyenlerden... ...en yetenekli insanlardan. Çalması da çok keyifli insanlar. Çok eski arkadaşım zaten ikisi. Bir de ben ben de davul çalıyorum. Yaptığımız tür olarak böyle biraz... ...nasıl diyeyim... ...progresif... E, ...Türkçe folk... Rak Metalimizi gibi bir şey yapıyoruz. İşte şimdi dinleyeceksiniz, ee, dinleyebiliyoruz herhalde diye düşünüyorum. Ama ee, hangi parça ee, And adlı parçayı dinleyeceğiz? Ee, kök grubundan ee, 0212 343 41 41. Ee, yani böyle müzikler bile çalabiliyor Açık Radyoda. Bu bir şeydir yani güzel bir şey bence bunları size de destek olmalısınız. Şimdi hayırlısıyla kökün işte ilk çıkacak single'ından daha doğmamış parçası. Doğmamış parçayı dinliyoruz. Doğmamış bebeğe dom biçiyoruz. Biz de siz de dinleyin bakalım nasıl bir şey. Çok 343 41 41. olsun Çıkışlar var derinler tenle Yolladığımız yolu biz, bizim testim onlar. Vaşiti kol gestiren kim istedi siz alıcılar. Vile, vile Sezyum'un dahil olduğu kök grubundan daha henüz piyasaya çıkmak üzere olan bir parçayı evet. ekskruziv olarak, <gülüyor> özel olarak açık radyoda şenlik. Küsüne konuşunuz aslında iyi oldu. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii. Evet. Bu, bu da çalınmasını önleyebilir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o... evet radyoda çalınmasını önleyebilir. <gülüyor> Onu önledi zaten. Ama bu kısmı da zaten ilk kısmı gibi. O yüzden hani... <gülüyor> Ya bir yandan da şey çok utanıyorum hani böyle böyle parça yaptık bakın falan diye getirmeye. Çünkü böyle Twitter'da da görüyorum böyle çok güzel yazı yazıyorsunuz diyen birileri oluyor. Birileri de onu kendisiyle ilgili bir şey retweet ediyor mesela biraz onun gibi yani onun gibi geldi bana. Bakın yok, böyle yok, bir şey. Yaptım. İyidir, gayet iyidir ama destek beklediğimizde de söyleyelim. 343 41 41. Evet. Telefonla bitti parça. Bitti. <gülüyor> Telefonla bitti olağanüstüydü. Hakikaten de gayet... Onu e... ekleyebilirsiniz bence ses efekti olarak. Te evet, evet telefon sesi iyi olur bence de ses sonda. <gülüyor> Biz onu niye düşünemedik? <gülüyor> Heyecan verici olmuş hakikaten. Gök grubundan dinlediğimiz parçanın adını bir daha söyler misin? E, Ant e, ya böyle şey... ya Biraz böyle bizim... Söyleyebilirsin. Çocuk... hiç Çocukluk heyecanımız gibi yani böyle çok uzun süredir bir şeyler yapmak istiyorduk. Ama yıllardır hep başka şeyler yapıyorduk. İşte Cem... Cemre Kerem Nekropisi ve Kurban'da ayrı ayrı çalışıyorlar. Ben de açık işsiz bir davulcu olarak <gülüyor> onlarla böyle bir şeyler yapıyorduk. Ne yani, grup olsa çalarım abi. Yok ama yani bu insanlarla çalmak çok ayrıcalıklı bir durum. Yani böyle çok kendimi çok iyi bir müzisyen <gülüyor> gibi hissediyorum ayıptır söylemesi. Çünkü çok yani çok değerli insanlarla çalıyorsunuz. Çok işte hak etmediğim bir şey yani. <gülüyor> Estağfurullah efendim. Estağfurullah. Yani hakikaten yani, gayet kulağa işte sert müzik sevenlere farklı bir şey dinlemek isteyenleri bekliyoruz konserlerimizde. Peki kayıt yaptığınız yer de iyi bir iyi, stüdyo gibi göründü kulağımıza. Kulağımıza göründü. Değil Onun avantajı şu işte Cem de <gülüyor> Kerem de kere kerem Cem ikisi de şey ses mühendisi oldukları için Murat Hı -hı. diye bir arkadaşımızın Maslak'taki böyle evi ve stüdyosu olan bir yerde yaptık kayıtları. Yani kendimiz yaptık her şeyi tamamen. Kendimiz hallettik işte master'ını, mixajını başka bir arkadaşımız yaptı. Pardon mixajı da cam yaptı, mastering'i başka bir arkadaşımız yaptı. Böyle maslak otosanayide biz bunu çözdük. <gülüyor> evet çok yani iyi geliyor okulağa teşekkür ederiz. Yani işte ederiz. şey böyle çok uğraştılar. <gülüyor> ben... Belli oluyor yani çünkü hakikaten Bir de çok terledik çünkü Haziran ayında yaptık böyle klima falan hiçbir şey yoktu. O biraz yıpratıcı oldu otosanayinin özellikle çok güzel bir iklimi var. Öyle. <gülüyor> öğle saatlerinde çok tercih ettiğim bir yer. Yani Türkiye'de de hani tatil yapmak için nereye gitmek istersin derlerse... Motosanayi. Yıkılmadan önce mutlaka gidin görün yani. Çok Niye nadide bir yer. yıkılacak mıymış orası? E orası da bir AVM işte bir şey olur yani. ibadet merkezi bir şey. <gülüyor> hmm. <gülüyor> İBM. ibadet <gülüyor> merkezi. İBM üzerine cami falan. Hani daha iyi çeker belki. Bilmiyorum. Evet ama yani... ...işsiz bir davulcu için bayağı iyi olmuş. <gülüyor> evet bu senet... E, ...esasında böyle Türkiye'ye bakınca da... ...şey oldu böyle çok güzel gelişmeler var. E, şehircilik anlamında ben... ...yani İstanbul'dan gerçekten memnunum. 2000 yani her yıl böyle... ...arsız, e, kuduz bir köpek gibi... ...atladığımız olimpiyat meselesine yine atladık. Dün sokak röportajlarını... Iz ...izliyordum. İnsanlara şey diye soruyorlar... ...2020 olimpiyatlarında İstanbul... ...hazır mı diye işte vatandaşlar. Tabii çok iyi olur... ...İstanbul'a para lazım falan diyor ama yani... ...İstanbul'a önce yaşayabilen bir şehir... Ben lazım. bir şey söyleyeyim ben kesin ilk İstanbul hastını istiyorum yaz olimpiyatları. Ya yani ölelim iyice ölelim. Bence Yo. bir de şey olsun benim en en sevindiğim şey 2020 olimpiyatları sırasında deprem. Yani Türkiye için çok güzel. Yani ne kadar o reklamı ne kadar para versek yapamayız. Ondan sonra bir bakan çıkar öyle bir açıklama yapar. Bunun da yapar. mi olur? Ya boş <gülüyor> <gülüyor> Yani ama depremi <gülüyor> e, henüz unutmadık 99'u ya. E, Deprem yani depremi bir şey şey ÖTV olarak unutmadık bir şey. Yani benim gördüğüm tür, yani devletin depreme bakışı ÖTV, bir de bazı okulların restorasyonu. Ama çok önemli yani. E, <gülüyor> çok güzel. Alt kademenin e, daha doğrusu halkın diyeyim... özellikle <gülüyor> de gençlerin. E, büyük bir şeyine e, uyanışına sahne oldu ve bizzat e, o mahir de bizzat yaşadı bu sendi kasırga hmm. sırasında okupay hareketinin mesela oynadığı rolü devletten önce oraya devletin evet. erişemeyeceği bir şeyi yaptılar hem de New York gibi bir şehirde yani New Jersey gibi bir yerde. Yani evet. Bizi de de depremden sonra 99'dan sonra benzer şekilde O zaman tabi okubayı adayı olmadığı için e, O şekilde gündeme gelmedi ama Çok fazla <gülüyor> gençlik e, oraya gitti Tam onu söylemeye çalıştım Yani Bayağı bir devlet şey. her zamanki gibi e, Şey bir tavırdaydı Son derece Kal devlet, kaliteli, kaliteli, devlet, kaliteli, devlet gibiydi Yani işte. beklediğimiz bırak... modern Modern medeniyetler <gülüyor> seviyesindeki bir Türk hükümeti Ben çok seviyorum yani evet, Yani bırakın biz devlet <gülüyor> olarak e, Yaraları sararız siz de lüzum yok anlayışındaydı ama öyle olmadı. Tıpkı işte biraz önce sözünü ettiğimiz gibi ben görmedim ama Mahir'le konuştuğumuzdan da biliyorum e, bizzat sıradan insanlar gençler müdahale ettiler ve yani ama artık süt, yapacak bir şey yok yani. Süt nehirleri aktı bir rezil oldu rüşva oldu götürdükleri fazla malzeme ekmekler çürüdü filan ekmekler Ama... bu arada samimi değilmiş. Hazır açık radyo dinleyenler varsa Başbakan'ın bir ben ekmek hakkında bir yorumunu söyleyeyim. Beyaz ekmeği samimi bulmuyor Başbakan. Biliyorsunuzdur. Belki ben Başbakan'ın her söylediği şeyi çok ciddi alan bir insanım. Çünkü sonuçta bütün bu hani herkesten o sorumlu. Hani bu bizim ülkenin müdürü gibi bir şey. Bayağı hani Türkiye'nin müdürü kim? O hani onun bir maaşı var. Bunu halk veriyor. Çok da güzel Hani bayağı da güzel vergi ödüyoruz. Dünyanın en pahalı benzinimizde. bizde arabalarımız neredeyse Türkiye geliş fiyatının yüzde 180 üzerine fiyat koyup <gülüyor> satın alabiliyoruz. İşte yollarımızda gitmek için verdiğimiz ücretler çok yüksek. Yani gayet parasını çok iyi veriyoruz ve bunun karşına çok kaliteli de bir hizmet alıyoruz devletten. O yüzden başbakan pardon abi işte ekmeği samimiyetsiz buldu zaman ben de bir daha düşündüm yani <gülüyor> fırıncılara gittim ve şey dedim yani sizden biraz labali bir ekmek herhalde. Yetiştirmede sıkıntı var diyorsun. Evet samimiyetsiz. <gülüyor> Ekmekler do ya şeyde benim bu arada hiçbir sıkıntım yok ha onu söyleyeyim bir. Yani e yerken bir his var asad bizimiz arkamdan konuşuyor gibi geliyor. Yapıyordur yüksek ihtimalle. <gülüyor> Beyaz ekmek evet, yapıyor. sıkıntı var evet e ileriye dönük e benzinin mesela pahalı almaya devam edelim de e o. Ama Norveç başka başka olsun. bir yere. <gülüyor> Benzin ucuz olmasında çok fayda yok yalnız. Onu söyleyeyim. <gülüyor> Hayır sen... Ahire ben... birlikte bunu. <gülüyor> Hayır ucuz olması, pahalı olması değil. Ben sadece şeyden bahsedeyim. Devletler esasında halklar tarafından satın alınan şirketler yani hani parasını veriyorsun. Bir şey yapmasını istiyorsun senin için. Biz çok iyi para veriyoruz ve aldığımız hizmet kalitesi çok güzel. Yani dün Abi. mesela metroya binmeye çalıştım. Taksim'den saat 6'da e Gayrettepe'ye gidecektim. Üçüncü gelen metroya binebildim. İki metroda şu şekilde bir davranış göründü. Gelenler... E, geliyor. 300 Spartalı filmindeki gibi herkes böyle gardını almış dışarıda bekleyenler. Çıkanlar çıkmaya çalıştı. Veya Maslak'tan geliyorsunuz düşünün. Taksim'de metrodan inmeye çalışıyorsunuz. Metronun kapısı kapanıyor Siz tekrar Osman Bey'e geri yolluyor. <gülüyor> yani çok kaliteli gerçekten. Yani her anlamıyla İstanbul yaşanılabilir bir şehir. 2020 olimpiyatlarında i̇şte, inşallah maşallah çarpı 8 çok heh, daha işte iyi. Olacak. İnşallah o yüzden o, olimpiyatları alır İstanbul. Çünkü olimpiyatları aldığı zaman... E, inşallah sanırım gereken... demek istiyorum ben. <gülüyor> Valla Ulus, uyuması gereken acayip standartlar var evet. Hava kalitesinden tut Öyle bedavaya olmuyor evet, yani O, o işte. tarafını da tabi dikkate almak lazım Bir de ben de bir dinleyici mektubunu Arada bir okuyorum ama hı hı. Kanserzyuma cevabı Dinleyicimiz Kırbaç veriyor gibi. Kırbaç <gülüyor> gibi evet Şimdi şikayet etmek yerine Birlikte ses vermemiz Gerektiğini ve bu kapasitemiz olduğunu Biliyoruz diyor yani ne, ne kadar istediğimize bağlı demiş. Bence devam edelim destek kampanyamıza. Evet, e, dinleyici destek projesi Feryal'in seçtiği bir parçaya devam edecek. Şu anda artık biz kontrolden çıktık <gülüyor> Kontrol, burada. Evet, <gülüyor> çünkü Ömer abinin zaten e, şey... İçtiği Türk kahvesine hap atılmış. <gülüyor> Bizim şeyler sular sederjinli geldi. Vitaminden çıldırıyoruz. Boş mideye. Vitaminden su içtik. <gülüyor> e, 0212 343 41 41. Arayın. E, radyo neyle yaşar? Sorusunun cevabı olun. Yani sizle, dinleyiciyle yaşıyoruz. Açık Radyo'nun bu yeni stüdyoların da hayatına devam etmesi için de size ihtiyacımız var. Diyorum ben. Ve devam ediyoruz any of you fucking pricks move and i'll execute every motherfucking last one of you <laughs> Ne dinledik? Ee, ya Pulp Fiction'un soundtrackinden bir parça dinledik. Şimdi beni <gülüyor> <gülüyor> mu? Her, tamam. her gitar çalmaya başlayan çocuğun ilk denediği parçalardan birini dinledik. Ama ben yani bilmiyorum. bunda biraz tıngırdatması zor. Zeki Müren'in de bir e, bu parçanın. Mısırlı diye bir parça sanırım. Bu var. aslında Misirlu. Evet. evet, Mısırlı. Ooo Kadıköy falan böyle okunsun diye öyle yapmışlar sanki. Evet. ama çok aslında ciddi bir folklorik şey var. Bir sürü yorumunu bunca yıl içinde açık radyoda dinledik. Evet. Yani... Ee, ben açık radyoyu şöyle bir, o yani organizma olarak görüyorum esasında yani hayalimdeki Türkiye gibi bir yer açık radyo. Yani ne yalan söyleyeyim. <gülüyor> ee, yok hayır böyle bir şey olması lazım esasında. Her türlü fikir konuşulabiliyor. ...modern bir şekilde... Ee, ...kimse kimseye böyle kızmıyor... ...karşısındakini dinliyor... ...bazen kızılıyor böyle biraz... ...sitemkar sohbetler de oluyor... ...her çeşit müzik var... Ee, ...ve yani... ...iyi insanlar hep beraber... ...keyifli şeyler yapıyor... ...yani keşke ülke çapında böyle bir şey olabilseydi... ...yani herkes böyle olabilseydi... ...hani sokakta bu, bu açık radyonun içindeki gibi... ...ne haber, nasılsın, günaydın... ...günün nasıl geçiyor dendiği zaman... ...ya da böyle... ...hani gün, güne ilk başlayışınız... ...da böyle somurtan insanlar görmek çok moral bozucu. Ee, böyle oh. ben bir süre önce... <gülüyor> e, garip... Somurtuyor muyuz biz? <gülüyor> Yok, şey, e, ama... <gülüyor> hayır. Radyoda güne başlıyor. Raşlayış biraz şey, biraz düşük down oluyor tabii. Gelen habere bakar hocam <gülüyor> Gelen habere bakar ama... E, ...yani ben açık radyonun bu e, açıklığı ve anlayışlığı üzerine konuşuyorum. Yani şeyle ilgili değil, normal yaşamda da öyle bir şey olması lazım... Yani açık radyo gibi bir şey olması lazım. Her şeyden Türkiye'de bulunması lazım esasında. Şu anda mesela e, Türkiye'nin azınlıkları da azın, yok oldu. Yani bir, enteresan bir kültürsüz hale geliyoruz şu anda. Mesela açık radyo sanki bunu yaşatan ufak bir fauna. Kendi ekosistemi gibi bir şey gibi görünüyor bana. Ne yazık ki. Evet bunun... E, yani yani bunun baş, bir, baş... Keşke ülkenin bir örneği olsaydı. Ülkenin... Bir parçasını korumaya çalışan bir ekosistem olmasaydı diyorum yani. Keşke bütün ülke açık radyo gibi devam edebilseydi. Her Fakat türden yani e, ilk daha başta. çeşit hayatta kalabilseydi. Türkiye'de maalesef başka bir dine inanıyorsanız, başka bir işte cinsel yönelmeniz varsa, kadınsanız, azınlıksanız herhangi bir şekilde. Yani bu inancınızla ilgili olabilir, Lego manyağı olabilirsiniz. O zaman da azınlıksınız. Ama burada hani oyuncakçıları bile pek sevmiyorlar. Çok fazla oyuncakçımız yok yani. Öyle şeylerden bahsediyorum anladınız mı? Hani evet, müzik evet. aleti çalmak istiyorsunuz. İşte ben dün gittim tünele. Abi bu zilden bir tane var dediler. Ve yani burası İstanbul zilin o harman olduğu yer gerçekten. Tabii ben Zilcan zil kovalıyordum. O da saçma. İstanbul'da onu yapmak. Ama bir yandan da şu çok acayip. Türkiye'de... ...Türkiye pazarına İstanbul Zilleri'nin çok kalitelileri... ...nedense satılmıyor. Onlar da yurt dışına gidiyor. Bu arada İzzilcihan <gülüyor> ailesinin... ...en büyük ustalarından biri de... ...iki gün önce öldü. Evet. Bunu bilmeniz çok enteresan. Çok şaşırdım yani. Ben takip ediyorum da. Biz, biz merak böceği sokmuş. Evet yani... ...insanların hani radiosuyuz. Bir yandan da <gülüyor> bu kültürün... ...bir sürü böyle kültürümüz de var. Çok güzel... ...altyapımız var. Yetmişlerde çok güzel... ...müzikler yapmışız. Birden bu böyle... ...seksenlerde patatese de dönmüş. Yani bir sürü imkanımız var... Güzel sinemalarımız var. Onları böyle yıkıyoruz. Yerine alışveriş merkezi yapıyoruz. Böyle gerçekten kültür işinden Türkiye olarak çok çok iyi anlıyoruz. İşte sahilde yeşil alanımız var. Geliyoruz oraya hemen betonu döküyoruz. Çünkü orada insanların oradan yürümesi gerekiyor. Çünkü belediyelerimiz bunu insandan çok daha iyi biliyor. Ya ben belediyelerimize de gerçekten çok güveniyorum. Şimdi moda sahilinde mesela sahilin bir tarafını yaptılar. Diğer tarafıyla şu anda hiç ilgilenmediler. Kadıköy Belediyesi de dün bir açıklama yapmış... Twitter üzerinden bu arada normal telefonla falan belediye başvurduğunuzda hiç kimse takmıyor sizi ama Twitter üzerinden atarsanız Twitter yeni bir trend olduğu için bankalarda, belediyelerde çok kibarlar Teknoloji orada. Teknoloji açık. Yani Melih önderliğinde bir şey var e, orada Twitter e, hareketi var. E, Büyükşehir, Belediyesi Büyükşehir Belediyesi sahillerden sorumlu olduğu için şey demiş havalar kötü olduğu zaman biz e, çalışamıyoruz çok zor oluyor diye ben böyle aylardır moda sahilinin... Yani leş içinde olduğunu görüyorum. Hiçbir şey yapılmadı. Gerçekten çok uzun süredir havalar çok kötü herhalde benim evim orada. Ben yani ya da benim evde çok iyi görünüyor da sahilde rezalet fırtınalar kopuyor e, Ebru Gündeş'in dediği gibi. Yani hiç bilemiyorum. Hareket leş. başlatalım. Evet bir hareket başlatalım. başlatalım yani benim esas önce bir hareket çekip <gülüyor> devlete sonra bir hareket başlatmak istiyorum yani. Vallahi, yani hareketim de yani. bravo size. İtalyanların da bravası hareketleri vardır o. O hareketle başladı <gülüyor> Yani hakikaten e... Böyle işte yani omuz verip bir sıradan insanların. Mesela Mahir bak çalışıyor şimdi. Evet Mahir çalışıyor çok anlamlı bir laf oldu gerçekten. <gülüyor> Mahir çalışıyor. Şey, şehir gibi. Mahir çalıştı ya. <gülüyor> yani, e, eğer siz de, evet. siz de normal insan olmak istiyorsanız ve yani nasıl bir insan olursanız öyle yaşamak istiyorsanız. Ve kimsenin hani size hiçbir şekilde karışmamasını istiyorsanız. E, açık radyoya destek vermeniz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü hani böyle böyle yeşeriyor bazı şeyler. Maalesef hani şu anda bir sürü <gülüyor> insanız ama tehlikede yani varoluşu tehlikede türler gibi hissediyorum kendimi. Böyle bir tür gibi hissediyorum. Çünkü benim gibi insanlar yok olmaya başlıyor. Sokakta gezdiğim zaman herkesin çok koyu kıyafetler giydiğini gördüm. Çünkü birincisi kışın insanların parası yok. Renkli yani ya da böyle bir şey alamıyorlar hani. Böyle şey demeyeyim ama herkes çok koyu renk iniyor. Yazında dikkat çekmek istemiyorlar. Aman abi bana bulaşmasınlar diye. Yani size kimsenin bulaşmadığı bir yerde yaşayın ve siz de kimseye bulaşmayın istiyorum ben. Ee, bunun içinde de 0212 343 4140 41'e desteklerinizi bekliyoruz. Hangi bitiriyoruz? Be. Ee, yine <gülüyor> kendi grubumun doğmamış albümü kök grubunun anlat adlı parçasıyla işte kapatıyoruz artık çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Böyle bir biraz yani karamsar bir sohbet ama bir yandan da hani kendi içinde umut taşıyor. <gülüyor> elbette, elbette. <Umuttur gülüyor> Şimdi umudunu... iki telefonla bir bütün umutlu ve iki destek telefonuyla umudumuz artacaktır. Evet, desteklerinizi bekliyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. 343 41 41. <gülüyor>